Ben niye için Peygamber gönderdim? Ben niye Kur'an gönderdim? O dini, o şeriatini, o muhammedinini, bütün dilleri deyine halib edelim. Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Allah'u menfa'na bil Kur'an'il azim mübariklenâ ve velhamdülillâhi rabbil alemin estağfirullah el hayyel kayyum hmm. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tümlemize yolunda yaşayıp yolunda ölmeyi nasip eylesin bu yol ki sırat-ı müstakimdir dost doğru yoldur ehl sünnet ve cemaatin yoludur. Hazreti Kur'an'ın yoludur. Buna engel olmak isteyenler, bu yolun üstüne oturan iblis ve onun havanıdır Yani yardımcılarıdır. allah Teala onlara uymaktan bizi muhafaza eylesin. İblis ve yardımcıları kulların Allah'a giden yolun üstüne otururlar ve kulları o yolda tutmaya çalışırlar ama sapıklık yaratamazlar. Kimseyi zorla da saptıramazlar ve dalalet de yaratamazlar. Yaratan ancak allah Teala'dır. Şeytan ancak vesvese verebilir. Ama onun vesvesesine kulak verenler helak olurlar Mevla Teala'nın hak beyanına kulak verenler felah bulurlar. Mevla bu resulullah inne kayde şeytan kan zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır. Şeytanın oyunu tutmaz, çabuk bozulur. Onun adamları, onun yardımcıları, onun peşinde gidenlerin hileleri ondan da zayıftır. Hiçbirinin İslam'ın yükselmesine engel olmak için ne hile yapıyorlarsa ve bu hususta kimden yardım umuyorlarsa onların bu hileleri örümcek ağından daha zayıftır. Allahu Teala ve Celle Habibim kafirlere azıcık müsaade et. Yakında kırtlakları sıkılacak. İşleri bitmiştir. Görüyorsunuz şeriatın aleyhinde konuşuyorlar. İslam'ın aleyhinde konuşuyorlar. Ve Müslümanların ilerlemesini hazmedemiyorlar ama Müslümanlara da asla zarar veremeyeceklerdir. Çünkü allah Teala burada estaizu billah Lenn yadurruukum illa eda Asla size zarar veremezler Ancak eziyet ederler Yani sizi üzerler İşte böyle konuşmakla bizi üzüyorlar Ama başka da bir zararları dokunmayacak inşallah Ben yukatilukumu ve lukumu ledbar Sizinle harp etmeye kalkarsalar Arkalarını dönüp kaçacaklardır, tüm meleğin sarun sonra yardım olunmayacaklardır. Çünkü onların mevlası yok. İstaghfirullah ve intısbiru. Eğer siz sabrede derseniz, yani şerattan taviz vermezseniz, etet <gülüyor> haramlardan sakınırsanız, ya ya durum kendi Onların hileleri size şeycik bile dokunmayacak. Hep ayet. İnna Allah'e. Şüphesiz ki Allah bimâ e'melûne, onların bütün yaptıklarını muhiyyyt çepeçevre kuşatmıştır. Yani insanların yaptıkları değil, yapacaklarını bile biliyor. İlerideki niyetlerini de biliyor ve yapmak istediklerini de biliyor. Onun elinden kimse kurtulamaz. Çepeçevre onları kuşatmış. Onun için öyle bir Rabbimize güvenelim ki öyle bir Allah'ımıza güvenelim ki Celle Celaluhu O bizim düşmanlarımızı yenmeye kadirdir. Ve onların yaptıklarını vermeye kadirdir. Onların bütün yaptıklarını kuşatıcıdır. İlmiyle ve kudretiyle ihata edicidir. Öyle bir Allah'a güvenelim Celle Celaluhu. Ancak bize ne şart koşuyor? Sabrederseniz, takva olursanız. Yani İslam'dan ayrılmayalım, eli sünnet ve limad itikadından ayrılmayalım ve haramlardan uzak duralım. O zaman Allah'ımız bize cennet-i yardım edecektir. Ya üllezine amin ve inanmış kullar incan sorullahi en sorkup siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Şart var. Biz Allah'ın dinine ne kadar yardım edersek o da bize o kadar yardım edecek. Ki bugün en ziyade Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuz zamandayız. O bizden yardım elini çekmez. İnna sulkumullah ve Allah size yardım ederse size galip gelecek bir güç kuvvet yoktur. Ama <gülüyor> O sizden yardım elini çekerse ondan sonra size kim yardım edebilir? Taala <gülüyor> İnananlar ancak Allah'a güvensinler celle ve ancak ondan korksunlar. Başka bir şeyden korkmasın. Bunlar konuşurlar, konuşacaklardır. İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde, vazifelerde yapacaklardır. Fakat müminler asla korkmayacaklardır. Hak yoldan şaşmayacaklardır inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Benim ümmetimden bir cemaat, hepsi değil. Çünkü 73 fırka olacak. Bir fırga ehli sünnet kalacak. Biz ondanız elhamdülillah. O bir cemaat hak yolda daim kalacak. La yabdurru men ghezaluhum. Onları yardımsız bırakanların onlara zararı dokunamayacak. Hatta yedci emrullah ve mu'ala Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar onlar o halde daim olacaktır diyor. Bu ne büyük müjdedir ki elhamdülillah ehli sünnet mezhebimiz, şeriatımız kıyamete kadar baki kalacaktır. Bunun karşısına çıkanlar olacaklar. Ama bu zamana kadar nasıl akıbetleri helak olduysa, bugün de bundan sonra da husurana uğrayacaklardır. Bağırırlar, çağırırlar, zararı yok. Mesela şeriatın aleyinde yürüyüş yaptılar. Ne zarar oldu bize? Hiç. Kendilerine büyük bir bela ve lanet uğradı ama hatta bize faydaları da oldu. Ne bakımdan şeriatı gündeme getirirler şerahatın adını konuşmak yasak idi e şimdi ne oldu serbest oldu ve herkes şerahat İslam'dır diye kabul ettiler onun için herkes gördü ve bildi ki şerahat Allah'ın dini İslam bunun bize zarar olmadı ancak Tabii ki bir takım saldırılar, hücumlar artırılmıştır. Derler ki havlayan köpek ısırmaz. Yani demek bağırdıklarından anlaşılıyor ki ısıramayacaklar. Ne kadar kuvvetli bağırırsalar anlayın ki o kadar canları çekiliyor. Eceli gelen köpek cami havlusuna işer. Bunlar Allah'ın dinini taktılar şimdi. Oo, o Allah ile harp edemezler. edemezler. Mevla ile harp edenler mutlaka mahlub olmuşlar ve olacaklardır. Bir hoca hanım kardeşimiz, bu davalar ilk meydana çıktığında daha aylar evvel, tehditler, tehlikeler, işte Müslümanların ilerlemesini hazmedemeyenler tarafından öne sürüldüğünde bir rüya gördük. Bir ormanda, bir düz yolda yürürken köpekler üzerine sıçradı. O da durula, durakladı. Korktum diyor yani. Yoluma devam edeyim mi? Durayım mı? gideyim? Düşünürken köpekler bağırıyor, havlıyor. Bana şöyle seslenildi. Sen korkma yoluna yürü devam et. Çünkü bunların hepsinin dişleri sökülmüştür. Yani havlarlar ama ısıramazlar. Dişsizdirler. Yine o sıralarda şu aşırı şerif okunduğunda Efendi Hazretlerimiz müjdeledi. Estağfirullah. hakku ve الْحَقُّ وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا Habibim şöyle ki hak geldi. Yani İslam hakim oldu bitti. Zaten diyor. 1400 senedir hak gel, batıl yani Allah'ın dininin dışındaki saçma uydurma düzenler artık bir yenilik yapamazlar ve bundan sonra erirler, köpük gibi sönerler ve daha da geri gelemezler. Bundan sonra hak daim ilerleyecek ve batıl devamlı geri gidecek inşallah. Ve neticede hakkın hakimiyeti görünecek Türkiye'de bazı tehlikeler seziliyor. Fakat biz onları pek tehlike görmüyoruz da. Amerikanın tehlikesi, benim dış güçlerin tehlikesi, iç güçlerin tehlikesi, yani İslam düşmanlarının tehlikesini biz tehlike görmüyoruz. Niçin? Çünkü biz İslam'ı yaşadıktan sonra Mevla bunların bize zarar veremeyeceğini vaat etti. Ve bu tarihte de defaat ile tekerrür etti ki İslam şerahatı üzere yaşayanlara Mevla kafirleri musallat etmedi. Ama yoldan ayrılanlara ceza verdi. Tokat attı. Şimdi biz Türkiye'de en büyük tehlikeyi efendim ne olarak görüyoruz sorarsanız Ehli sünnet ve cemaat mezebinden ayrılmalar baş göstermesi en büyük tehlikedir. Mesela dedik ki bugün Müslümanların bir İran yanlısı olmaları, İran modelini benimsemeleri, beğenmeleri, Şia mezebini tutmaları ve taraftar olmaları en büyük tehlikelerden biridir. Çünkü bize bizden olur her ne olursa, bize dışarıdan bir şey olmaz. Bize Amerikan kavuru bizi el Sünnet mezebinden saptıramaz Allah'ın izniyle. Ama bu Şia mezeli öyle bir beladır ki, bu bütün dünyayı sarmış, yeni bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan'dan tut, efendim Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan tut, Makedonya'ya kadar. Dünyanın her tarafından gelenler bize haber veriyorlar ki Bütün dünyaya bu Safık Mollaları yaymış Ve mütenikahları kıymak üzere milletin karılarına kızlarına musallat olarak Milleti rahatsız ediyorlar, taciz ediyorlar ve Müslüman Türk milletlerini Özellikle Rusya'dan bağımsızına kavuşan Müslüman Türk milletlerini çok rahatsız ediyorlar Ve oralardaki bütün camiler Şia mezhebi üzere kurulmuş, eli Sünnet üzere bir cami cemaat bulamıyorlar ne büyük tehlike bugün. Dünyanın en büyük tehlikesi bugün. Geçen sohbette de beyan ettim. Bunların şerlerinden değil mi? kötülüklerinden fesatlarından ne o gibi İslam Cumhuriyeti adını takmakla İslam olmaz. İslam'ı yaşamakla İslam olur. İltikatla İslam olur. Rahmetli İhsan Efendi hocamız, şarkta bir büyük halimi ziyaret ettiler. Belki Molla Burhan Efendi'dir. O vakit bunlar İran'da yeni İslam Cumhuriyeti kurmuşlar. Türkiye'deki Müslümanlar da şaşırıp kalmışlardı ne yapacaklar. İhsan Efendi hocamız rahmetli sordum gidiyor. Bu İslam Cumhuriyeti'ne ne dersiniz? O zat buyurdu ki büyük alim sahabe-i kiramın en ednasına dahi dil uzatılan bir İslam Cumhuriyeti'ni kabul etmiyoruz. Ne güzel cevap sahabe en etnası kimdir? Hazreti Vahşi onu bile reddedeni reddederiz çünkü neden? Resulullah'ın sahabesi oldu iman etmiş Resulullah kabul etti bitti peki sen Hazreti Muaviye ki Resulullah'ın vahiy katibi Resulullah'ın hidayet duası yaptı. Ya Rabbi Muaviye'ye kitap öğret hesap öğret Onu azaptan muhafaza et buyurdu dua etti. efendim büyük sahabeye kafir diyen haşa onun etrafında on bin sahabe var. Aşere-i mübeşşereden de var. Aşe anamız da var. Bunlara kafir diyen. Onu Ebubekir Sıddık Hazret-i e o kadar düşmanlık. Geliyep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'lere gel. Esselamu aleyke ya hamilel-ra'beyne cembe. Ravza-i Mutahhara'da. Ey diyor yanındakilerden eziyet çeken peygamber diyor. Bak Ebubekir Sıddık Hazret-i Ömer'den rahatsız oluyormuş. Bu itikatta, bu fikirde böyle bir Hal ki, efendi kardeşlerim öküzlerinin adına kadar, sığırlarının adına kadar, Ebu Bekir Ömer takacak kadar Hazreti Sıddık'a, Hz. Faruk'a en büyük hakaretleri yapan insanlar Bütün eserlerimiz ciltler dolusu bunların hakkında kitaplarımız var. Bunlar nasıl göz ardı ederiz? Şiinin birinin iki öküzü var, birine Ebu Bekir takmış, birine Ömer Hakaret olsun için bunun üzerine öküzün biri buna bir boynuz atmış, bunu deşmiş, gebertmiş. Ulema adam birisine bu anlatılınca buyurmuş ki, gidin bakın o Ömer takdir onu boynuzlamıştır demiş. Hakikaten de Ömer adını takdir onu boynuzlamış. Ya. Resmen kitaplarımızda geçen meseleler, ayakkabılarının altına Ebu Bekir Ömer yazacak Ayak kadarıyla... ayakkabılarının birinin altına onu, birinin altına onu. Üstten böyle oturmuş, birisi alttan ayakkabısına bir bakınca aa Ebu Bekir Ömer'in ismini görünce adam fıttırmış. Ayağının altında. Ayşe anamıza Aişe <gülüyor> takacak kadar ne'auzu billah ve Aişe takacak kadar düşmandırlar. Gezin, dolacın bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ayşe mümkün değil bulamazsınız. İsimleri yok. Nasıl İslam Cumhuriyeti olabilir? Allah'ın izniyle. Biz hak üzere olursak bize zarar gelmez. Ama biz Ehl-i Sünnet'ten ayrılırsak o zaman belayı bulduk. Anlatabiliyor muyum? Biz Ehl-i Sünnet itikadı üzere olup da hapse olsak ne zararı var? Şerefimiz artar. Öldürürsek ne zararı var? Şehit oluruz, derecemiz artar. Ama biz Ehl-i Sünnet'ten ayrı bir görüşe sahip olursak, bütün dünyanın devletleri bizim elimizde olsa ne karı var? Yarın ahirette sonun cehennem olduktan sonra ne yapayım öyle devleti düzen? Bana lazım ehli sünnet itikadı üzere İslam'a hizmet etmektir. Yamulduktan sonra bir şey yaramaz. Ne anlatıyorum, anlıyor musunuz? Eğer itikadın düzgünse dünyada başta ne sıkıntı gelse nedir? Günahına kefaret derecene terbi. Ama itikadın bozuksa sana deseler dünyanın tek kralı sensin. Yarın ahirette halin ne olacak? Tehlike burada. Ne tehlikesi arıyorsunuz Türkiye'de? Ben size söyleyeyim tehlikeleri. Vehhabilik tehlikesi, selefilik tehlikesi, mezhepsizlik tehlikesi, tarikat düşmanlığı tehlikesi. Bunlar, Müslümanım diyen cemaatlerin içinde kanserden beter hastalıklar. Vehhabilik tehlikesi. Bu adamlar, mecep düşmanlığı yapıyorlar. Hatta peygamber düşmanlığı yapıyorlar. Osmanlı yasaklıyorlar. Vesair ne fitneler? Bunlar tabii ki zengin bir devlet arkalarında olduğu için Makedonyalardan beri bize gelen heyetler diyorlar ki biz perişan olduk. Ehli sünnet vel cemaat Türkiye'den bir faaliyet bir hizmet göremiyoruz. Bunlar bütün camileri dünyayı sarmışlar. Milleti mezhepsiz yapmak için geziyorlar. Para bol. İşte tehlike bu, efendik kardeşlerim. Ondan sonra bugün Türkiye'de bir takım Müslüman İslam'ın sesini duyuran kanallar var. Çok az. Devlete kulak bir <gülüyor> Gelin ki on beş, tane kanal var ise işte. bunların çoğundan zehir akar. Televizyonların kanallarından seyirlerken, piştiyorlar. Birkaç tane var. Onlarda İslamı muhafazaya çıkmış adı. Fakat onlarda da büyük yanlışlar vardır. İşte en büyük tehlike buradadır. Mesela, şerhat gündeme geldiği vakit açık oturumlar yapıldı. Bu açık oturumları seyretmeyenler kurtardı. Selamete erdi. Seyredenlerin kafası karıştı. Çünkü çıkan adamlarda ne yok? İstikamet yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra şerahat diyor ki Kur'an'da diyor şerahat bir yerde geçer. Hocalar bu işi kapartıyor diyor. Peki Kur'an'da bir yerde de geçse bir, bin yerde de geçse bir. Kur'an'da bir yerde geçen inkar edebilir misin? Bir yerde de geçse nedir? O bizim dinimiz, imanımızdır. Kitabımız. Ve nerede geçmiş? اِسْتَعْقَتُمْ مَجْعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِعَةٍ بِنَ emri فَتَّبِعَهَا Habibim şeriat caddesi üzere koyduk seni o yola uy! Bak, Câsiye Suresi 18. ayetinde Bunu emrettim Mevla Habibine. Peki bize ne emretti? اَنَّا اَذَا صُرَاطِي مُسْتَقِي مَنْ فَتَّبِعُهُ İşte kullarım size gönderdiğim dost Doğru yolum budur buna uyun! Şimdi ne fark etti? Bize emrediyor sıratı müstakime uyur. Habibin emrediyor şerata uyur. Farkı var mı? Yok. Hepimize emredilen nedir? Dost doğru yola uymak. İhtine sıratel müstakim. Fatiha okuyan her namazda, her rekatta ne diyor? Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır. E işte o dost doğru yol ne? Bize uymamız emri olan Habibine uymaz, uymayı emrettiği şerat. Bu ne diyor? O kadar büyütülecek kadar değil diyor. İnnet dina indallahal İslam diyor. Allah'ın dininde sadece din İslam'dır diyor bak. Yani İslam'ı inkar etsek gavur olur diyor. Şeratı inkar etsek mühim değil yani hafife alıyor işi. Çünkü diyor din İslam. Aslında doğrudur. Şöyle bir doğruluk payı var. Nedir o? Allah'ın dininde tek din İslam. Şeraatta peygamberlere göre şeratlar ne olmuş? Değişebilmiş. Ama İslam hiç değiştirir. Mesela Adem babamıza gelen din adı ne? İslam. Musa'nın dininin adı ne? İslam. Yahudilik değil. İsa'nın neydi? Müslüman. İbrahim'i kapışıyorlar. Yahudiler diyor ki Yahudiydi. Hristiyanlar diyor ki Hristiyandı. Mevlana bu resulullah. Mâ <Sessizlik> kâne İbrahim'u yehudiyyen velâ İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değil. Ve leke inne hanifen muslima. Müslüman Müslim idi diyor, Müslüman. Tüm peygamberleri anlatıyoruz. E Hadi bu ya. Em takulun inni İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, mel asbab kanu Huden Yoksa diyor musunuz ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunları bütün peygamberler Yahudi idiler yoksa Hristiyandılar? Haşa, öyle mi diyorsunuz? Kul en cumale min Habibim şöyle ki olarak, siz mutlaka iyi biliyorsunuz, Allah mı daha iyi biliyor. Celle Celaluhu. Yani Mevla diyor ki, onların hepsi neydi? Müslümandı. Öne nehlû müslimûn'' ''Biz Allah'a teslim olmuşuz'' dediler. Sen İslam dini, yani inançlar, altı esas. Ama Yaşar Nur'u'ya sorarsanız o da altı değil. İman artık kaç? Altı. Yaşar Nur'u'ya sorarsan altı değil. Diyor ki, bu şu anda çocuklara okutulan, işte Sibyan mekteplerinde veya din derslerinde İslam'ın şartı beş, imanın şartı altı meselesi yanlıştır diyor. Aynen bunu söylüyor, gazeteler falan yazıyor ya. Mesela iman şartlarında neyi çıkartmış? Kaderi. Hayır ve şer Allah'tan değildir diyor. Söylüyor alın yazısı diye bir şey yoktur diyor, yazı yok diyor. Televizyonlarda bunu söyledi adam zaten, kader inkar ediyor. وَبِالْكَدْرِ kaderi وَشَرْرِهِ مِنَ Allah تَعَالَى آمَنْ تُدَهِ yani hikar ediyor ondan sonra İslam şartları yani başka bir din kurmaya çalışıyor Allah şerrinden muhafaza etsin zoru bu efendim kardeşlerim İslam Allah'ın tek dini ne demek bütün peygamberlere gelen esaslarda Allah'a iman değişir mi? Meleklere iman değişir mi? Kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere iman hiç değişmiş midir? Ama şerahatlarda değişiklik olur mu? Olur. Nasıl değişiklik olur? Mesela Adem babamızın şerahatında oruç kaç gün? Ayda üç gün. Eyyamı biz, 13, 14, 15 tutulmuş. Musa dininde diyelim aşura günü. Bizim dinimizde oruç nasıl? Bir ay Ramazan. Bak bu değişiklikleri anlıyorsunuz değil mi? Mesela Yahudiler hakkında Mevlane buyuruyor bir cemaata Cumartesi günü balık avlamayı haram ettim diyor Kuranda. Peki bize var mı böyle bir haram şimdi? Yok. Mesela aynı bir diyor ki: "Aliler ne hâdi haram ne hâdi Yahudilere tırnakla hayvanların etini yemeyi haram ettik. Kuranda var Yahudilerin dinindeki haramlar. Mîn el bekarî vel ganemî. Haram ne Sığırın ve koyunun yağlarını haram ettik." Bize var mı? İyada haramlık yok. Sığırın, koyunun, yağlı helal. Yani bu gibi farklılıklar olmuş. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında adam öldürene sadece ne var? Kısas. Adam öldüren öldürülecek. Para almak, bağışlamak hakkı yok. İsa Aleyhisselam'ın dininde ne var? Sadece bağışlamak var. Öldürmek de yok, para almak da yok. Bizim dinimizde ne var? İntikam almak isteyen öldür, öldürebilir. Yani devlet öldürecek, kısas şahısların işi değil peki para almak isteyen ne yapabilir? kan parası dediğimiz diyet bağışlamak isteyen de hiçbir şey almadan bağışlayabilir, bizim dinimizde üç türlü hükümlerdeki farklılıkları görüyor musunuz? işte bu şeraat, mesela Tevrat'ın şeraatı İncil'in şeraatı, Kur'an'ın şeraatı şeraat deyince özellikle hükümler yani fıkıh hükümleri, muamelat işine alıyor. Dolayısıyla bunda ümmetlere göre değişmeler ne olmuş? Söz konusu olmuş. Ümmetlere göre. Bizim şeriatımız değişmez kıyamete kadar tamam. Ama eski şeriatlarla bizim şeriat arasında farklılıklar var mı? Var. Ama din bakımından farklılık var mı? Yok. Bütün peygamberlerin dini ne? İslam. Şeriatlarında farklılıklar olmuş. Mesela bir ümmete helal olan, bir ümmete haram olabilir. Namaz zekatları biz 5 vakit kılıyoruz, kimisi 50 vakit kılmış. Kimisi üç vakit, Mevla onlara da öyle emretmiş. Peki niye Allah değişiklikler yapmış? Ümmete göre, zamana göre, duruma göre değişiklikler yapmış. Herkesin hali, saati bir değil. Bir adam hasta geliyor doktora, diyor ona ki tuzlu yeme. Öbürüne geliyor, diyor ki tuzlu ye. Sen de doktora diyebilir misin ki? Ya doktor bey, işine karışmak gibi olmaz. E ne karışıyorsun o zaman? Ehehe. Bu ne, birine tuzlu yedin, birine tuzsuz. Bu ne biçim ilaç? Bu ne biçim tedavi yöntemi? Cık. Ya kardeşim sen ne anlarsın? Bu herifin tansiyonu yüksek. Onun için diyorum ona, tuzlu yeme. Bu herifin tansiyonu düşük. Sen ne anlarsın doktor içinden? Adamına göre ilaç ver. allah Teala hikmet sahibi. Her ümmete haini hükmü vermez ki. Mesela Musa Zahmin ümmeti Yahudi milleti, katil millet, kankaster. Onun için Mevla onlara kısası koymuş. Nicün? Korksun da birbirini öldürmesin, öbür türlü para veririm, kurtardım, yırtarım düşünürse hep öldürürler birbirini. Onun için onlara kısası koymuş. İsa Asya'mın şerahatında ne var? Af! Öyle yumuşak bir ümmet ki İsa Asya'ma inananlar. Onlar hiç kimseyi öldürmez, karınca ezmez. İsa Asya'mın dininde hüküm nasıl? Bir anağına bir tokat vurursa diyor öbürünü çevireceksin, buna da vur diyeceksin. Onun şerahatı öyle çünkü millette birbirine saldırma şey yok. Bizim ümmette her cins var. Onun için Mevlağ adamına göre hem kısası koymuş, korksun adamı öldürmesin diye. Öte yandan hata olur, yanlışlık olur, bir durum olur, para almak ister. Zaten canım canım yanmış, heri öldüreceğim ne karım var, bari para alayım, yetimler kalmış. Mesela para almak isteyene diyeti koymuş, isteyene af imkanı vermiş. Bizim dinimiz, elhamdülillah son Kur'an'ımızın şeriatı, bize gelen şeriat en camiyetli, en toplayıcı hepsini içine almış. Bununla amel eden hepsiyle amel etmiş. Bununla amel etmeyen hepsini inkar etmiş oldu. Başörtü diyor, dinde yok. Ya nasıl yok? Veli yadribüne bihumurihinne alâ cüyû <gülüyor> bihinne Nur suresinde, başörtlerini yakalanan üstüne atsınlar. Çarşaf Kur'an'da yok, kim diyebilir? Çarşaf Kur'an'da yok. Ahzab suresi, yudni'in aleyhinne min celâbi bihinne Kadınlar üzerlerine çarlarını, çarçaflarını çeksinler. Ömer nasıl Bilmen Efendi, Konyalı Mehmet Behep'i İzmirli İsmail Hakkı Efendi, Elmalı Ahmet Hamdi Efendi. Bütün son tefsirlere bakın. Celâbib, Cilbâb'ı nasıl tefsir etmişler? Çar çarçaf, terâce. Örfe göre değişir. Nasıl örfe göre değişir? Erzurum tarafında ne var? İhram. Anadolu'da ne var? Şal var diğer kadınlar, bol şal var, üstüne atkı. Karadeniz'de peştemal dolaylık. Bunlar tabi setra aviret olmak durumunda olduktan sonra İslam bunların hepsini kabul etmiştir. Örfe göre abi yeter ki nedir, bu esasa uysun. Yani kadını yabancı erkeklerden gizlesin, şehveti tahrik edecek halden korusun, kurtarsın, çıkartsın, bunun usulleri var. Ve kafirlerin modasına, modeline benzemesin, İslam örfüne uygun olsun. Bunların hepsi tefsirlerde beyan edilmiş. E şimdi bu adam orada şerahat namına nasıl konuşabilir? Şerahatı diyor ediyor, ediyor ama bilmiyor şerahatı. Bilmeden mudava diyor e peki bilmeden mudava edenin zararı ne olur? Karından çok olur değil mi? Hem şerahatçıyım diyorsun diyor başörtü şerahatta yok. Ne peri, ne lana turcusu. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, Orada Allah'ın evi olur. İslam'da kölelik yok diyor. İslam köleliğe karşıdır. Bak şimdi, kardeşim tamam, İslam köleleri azat ettirme yanlısıdır denebilir. İslam'da ne var? Kölelerin azat edilmesinde, hürriyet hakkı tanınmasında büyük faziletler var, sevaplar var. Ama, bir İslam devleti, kafir devletiyle harp ettiği zaman bundan alınan erkekler ne oluyor? Fıkıha göre, köle, kadınlar ne oluyor? Cariye. Bunlar hakkında fıkıhlarda ciltler dolusu muamelat hükmü yazılmıştır. Resulullah'ın cariyesi yok muydu? Peygamber Efendimizin ve sahabenin köleleri olmadı mı? E 1400 senedir İslam bize geliyor, bugün öğrenmiyoruz ki biz bu dini. Ne demek İslam'da kölelik yok? Vardır. Ama hikmeti nedir? Onu incele. Hikmeti nedir? Allah Teala bir kulunu bir kula köle ettirir? Buyuruyor ki kurban olduğum, benim mülkümde yaşama hakkını inananlara vermişim. İnanmayanın da çaresi ya inanacak, ya inananlar cizye ödeyecek, ya da harp ederse köle olacak. Peki onun köleliğinde ona ne var? Kar var. Nücün? Kafir olarak geberse de ebedi cenneme gideceğine Dünyada köle olarak bir Müslümana hizmet ederken İslam'ı yakînen öğrenme imkanına sahip olarak Müslüman olma şerefine nail olsa dünya hırreti kurtulmaz mı? Bununla beraber tabi İslam'da köleye de ne yapılmış? Adalet de bulmuş. O ayrı bir konu. Hazreti Ömer kölesiyle deveye nasıl binmiş? Nöbetleşe. Sıra kime geldiyse Şam'a gidiyor buradan. Ne yapıyorsun Ne yapıyor? Kendine kadar biniyorsa iniyor, köleyi de o kadar bindiriyor. İslam'ın güzelliğini anlat, kölelik yok deme. Kölelik var ama köleye nasıl muamele var? Onu söyle. Ne olmuş? Şam'a girerken suya gelmişler, Hazreti Ömer paçayı sıvamış, mübarek emir müminin Şam'a ilk geliyor. Bütün Şam'ın bunları onu karşılamaya çıkmış. Hazreti Muaviye Şam valisi o zaman. Ne yapmış? Ayakkabılarını da nalinlerin eline almış mübarek lan, geçecek çaydan, ırmaktan. Hz. Muhave gelmiş, aman ya emir ne oldu? Bütün Şamunluları seni karşılamaya çıktı. Yani rezil oluruz. Ben köleye rica ederim, köle zaten senin korkuna biniyor deveye, yoksa köle seni bindirecek. Ben köleye rica ederim, efendim siz binersiniz, sonra ödeşirsiniz dönüşte yolda. Mesele değil, burada gösterişte, görünüşte, size siz emirul mü'mininiz, devenin sırtında yakışır. Nasıl kızıyor Hazreti Muaviye'ye adı yallahın? Ne diyor ona? Sen Rasulullah'ın emini, vahiy katibi güvendiği bir insandın diyor. Onun için ben sana burada bir şey söylemiyorum. Eğer Peygamber'in yakını sevdiği bir adam olmasaydın seni şimdi valilikten de az dederdin. Sen nasıl bana bir böyle adaletsiz teklif yaparsın ki? Kölenin sırası gelmiş, nöbet ona gelmiş. Urmak geçilecekse çıkarım ayağımı geçerim. Biz nâhnukumun azzen Allah'ı bil İslam diyor. Biz ayağımız yaya sudan geçmekle rezil olmayız. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Biz adaleti yaşattığımız yaşattığımız sürece şerefimizi koruruz diyor. Tamam. Radyallahu anhu. Demek ki İslam'ı iyi bilenlerin konuşması gerekiyor. İyi bilmeyenler yapayım derken yıkıyor. Orada ancak diğer bir profesör ne yapmış, İstilahat-ı onun konuşmaları isabetli. İstilahat-ı Fıkriye, Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin yazdığı, üniversitenin de bastığı bir kitaptır. Ve bugün Arap aleminde de işi yoktur ve Araplar da düşünüyorlar, Arapça'ya çevirelim şu anda o hazırlıktalar, Arapça'da bile yok. Düşünün ki Arap alemi bu kadar İslam'a hizmet edilmiş olduğu halde böyle bir eserdir İstilahat-ı Ondan şeriatın tarifini yapıyor orada. Ne diyor? Şeriat Allah'ın kanunlarının tümüdür, şudur, budur, tamam. Herif ilahiyatçı olmuş orada, ne diyor? Ben diyor Ömer Nasuhi'nin dediğini kabul etmeyebilirim. Aa, Ya Ömer Nasuhi meselesi değil ki burada. Herkesin kabul ettiği mi gerçek? Şeriat nedir? İslam'ın hükümlerinin toplamıdır. Nelerde neler. Peki bu adamı, Müslümanların sesini duyuracağım diyen bir kanal, nasıl böyle çıkartıp da konuşturabilir? Biz bunun ifadesini sorduk. Sorduk ifadesini. Millete de dedik ki siz telefon edin, fax çekin, böyle şeyler, saçmalıklar yapmayın diye ikaz edin dedik. Neyse sordular, cevap geldi. Biz onu rezil olsun için çıkarttık. Özürleri kabahatlerinden büyük. Kim rezil olacak ya? O rezil olur. Ne zaman rezil olur? Onun karşısına ondan daha ağzı laf yapan ehli sünnet bir alim çıkart. O ona orada ayetle, hadisle ne yapsın? İspat etsin ve onu sustursun, rezil etsin. Ama öbür hukukçu adam bir ayet okuyayım diyor. Ayeti yanlış okuyunca bu tabii hafız olduğu için diyor ona ki yanlış okudun diyor. Yine o rezil oluyor, bu vezir oluyor. Oradan kalkıyor, karşı taraftan adam kitap gösteriyor diyor kitap beni bağlamaz. E siz hocamızsınız ne yapalım diyor ilahiyatçısınız diyor. Yani herif orada kendinden üstün bir ilmi ilahiyattan bir adam olmadıkça rezil olmaz. Bunun üzerine dedik ki bu gibi insanlara yer verilmesin, söz verilmesin peki dediler, bu hafta kimi çıkarttılar Süleyman Ateş Ana, bu nasıl? Bu da Yaşar Nuri'ye rahmet okutturan cinsten Evet, samimi söylüyorum Bunun hakkında çok reddiyeler yazılmış Son Eski İzmir müftüsüydü, sonradan Ankara vaiziydi, Haydar Hatıboğlu Hocaefendi, Medine'de vefat etti geçen sene, çok büyük alim, İbn-i on cil şerh yapmış. Süleyman Ateş, ateşle oynuyor diye güzel bir etdiye yazdı, kitabı var. Ve sahip bütün alimlerden, müftülerden buna reddiyeler de yapıldı. Bu adam eski Diyanet İşleri Başkanlığı yaparken bu sapık fikirlere sahip değil idi. İşte Allah'a sığınırız kaymaktan, bir de bakarsın adam sapıtıyor. Şimdi öyle bir sapıtmış durumda ki hatta dinden döndüğü söyleniyor. Ne bakımdan? İspat ederim. Ne bakımdan? Hatta orada kendisi de bunu açıkladı ama bizim millet dinlemekle anlayamaz. Mesela İslam'la şeriatın farkı soruldu. Doğru izah yaptı. Maide suresinin 48. ayetini okudu. <gülüyor> Her bir ümmete müstakil bir şeriat verdik. Doğru mudur? Doğrudur. Her ümmetin şeriatı ne oldu? Değişti. Ben dedim size şimdi. İslam değişmez. Ama şeriatlarda farklılık var. Var. Mesela dedim Musa aleyhisselamın şeriatı Tevrat şeriatıdır. İsa aleyhisselamın İncil in şeriatıdır. Bizimki Kur'an'ın şeriatıdır. Bunların hepsi nedir? Hakk'tır. Ondan sonra işi nereye getirdi, Ah, orada biri olacak onu deşecek ki bakla ağzından çıkaracak. O nasıl iş nereye getirdim Bakara Suresi'nin 62. ayetine geldi. Bakara Suresi 62. ayet bunun kaydığı ayet. Çağdaş tefsirde sapıttığı yer burası. Ne diyor Bakara Suresi 62. ayet? Ves sa'a allazina amanu vellezina hadu fannasara ve's sabiyina men amena billahi vel yevmil ahir <gülüyor> ve amila salihan falahum ecruhum inde rabbihim la khauf aleihim ve la hum yahzanun. Dilleriyle inandık diyen münafıklardan olsun, Yahudilerden, Hristiyanlardan, yıldıza tapan sabiye taifesinden olsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıp salih amel işlerse, Rab'lerinin yanında ecirleri onlar içindir. Onlara ne korku ne de üzüntü yoktur. Bu ayeti okuyarak yine okudu orada. Açık oturumda okudu. Ve dedi ki bu ayete göre iki şart var dedi. İki şart. Biri Allah'a inanacak dedi, bir ahirete inanacak. Başka şart yok. Ne demek istedi bak hala siz anlayamıyorsunuz. Demek istedi ki, demek istedi ki Peygamber'e inanmasa da Yahudi Hristiyanlar Allah'a ahirete inanırsalar cennete girerler demek istiyor. Niyeti o, kesin fikri o. Ona şimdi, orada birkaç soru geldi, soruları geçiştirdiler. Sormadılar, cevaplamadılar. Orada ona şunu soracaksın, Sayın Profesör, evet. Sen ne demek istiyorsun? Bugün bir Yahudi veya bir Hristiyan bizim Peygamberimize inanmayan, uymayan Cennete girebilir mi giremez mi? Bana doğru konuş. Ne diyecek biliyor musun? <gülüyor> Yapacak. Ona sonra diyecek ki iki şart var ayette diyecek. Bir Allah'a iman bir ahirete iman. Yani Allah'a inanırsa o Yahudi ki inananları var. Ahirete inanırsa ki inanıyorlar. İnanmaz olur mular? Cennete senden benden çok inanıyor. Yahudiler diyor ki cennete ancak Yahudiler girebilir. Hristiyanlarda diyor ki Anca Hristiyan girebilir. Mevla da buyuruyor ki bela ikiniz de giremezsiniz. Men isteme ve cevli lillah muhsin bakar suresinde. Kim İslam'a girer? Kendini Allah'a teslim eder ve Allah'ı görür gibi kulluk eder işte o cennete girer. Şimdi bu adam kesinlikle fikri nedir? Bugün Tevrat'ın şeriatının hükmü katmamış diyor. Neshi inkâr ediyor. Neshi ne demek? Son gelen kitap, geçmiş kitabın hükmünü ne yapar bizim itikadımızda? kaldırır. Mesela, Ruse Aleyhisselam'ın ümmetinden, Tevrat'la amel edenler ne zamana kadar hidayettedir? İncil gelene kadar. Ne zaman İsa Aleyhisselam geldi, İncil geldi, artık ne oldu? Tevrat'ın hükmü kalktı. Tevrat'a karşı vazife nedir? Allah'tan gelenine inanmaktır ama amel bakımından İncil yürürlüğe girmiştir. Ne zamana kadar? Kur'an gelinceye kadar kuran Gerim geldi, artık İncil'e karşı da vazifeledir, sadece Allah'tan gelenine inanmaktır. Amel, Kur'an'ladır. Değil mi? Şimdi bugün, bir adam kalksa ben Tevrat'la amel edeceğim veya İncil'le amel edeceğim, cennete girebilir mi? Evet. Çünkü Allah'ın hükmü olmuştur? Mensuh. Mensuh kaldırılmış. Şimdi bu adam neshi kabul etmiyor. Yani diyor ki şu anda Tevrat'ın şeriatı geçerlidir, isteyen onunla amel ederse cennete girer diyor. Dikine bak ya. İncil'in şeriatı şu anda yürürlüktedir diyor. İsteyen onun amel ederse, Allah'a iman ederse, ahirete iman ederse, iki şartı yerine getirirse cennetliktir diyor. Allah, Allah. He o zaman İslam diye geldi, Kur'an niye indi, 3 Ve bunun üzerine hücum edildi ve gidildi. Aslında o ayet Bekara suresinde bir yerde var. Hac suresinde bir daha var. Peki o ayette ne buyuruyor? Bu ayeti doğru anlayalım. Biz tefsirimizde Ruhun Furkan'da izah ettik. O ayette buyuruluyor ki, Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudilerden, Tevrat'a inanan, onunla amel eden, İsa Aleyhisselam gelinceye kadar Allah'ın dinini değiştirmeden Tevrat'la amel edenlerceğine girebilir mi? İkiler. İsa Aleyhisselam'ın İncili'yle amel eden havarilerden, efendim, ta... Efendimiz gönderilinceye kadar İsa incilini İncil'ini değiştirmeden amel eden cennete girer mi? Girer. Onca Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Yahudiler 71 fırka oldu hepsi cehennemde, biri cennette. Çünkü 70 fırka dinlerini değiştirdi, Tevrat'ı değiştirdi. Bir fırka, Musa ın Tevrat'ını sağlam yaşayan cennete gidiyor. Hristiyanların olduğu 72 fırka, onda 71 cehenneme gitti, biri cennette. Hangiler? İncil'i değiştirmeden Efendimiz'e kadar yaşayanlar. Neyse tefteri kummeti izelerden hazır oyuna fırka. Şimdi yakında benim ümmetim de 73 fırka olacak. Kullu'nun bin nâri illâ vâd. Hepsi ateştedir, biri kurtulacak. Bu ümmetten kıbleye dönen, namaz kılan, müslümanım diyenler ne olmuş? 73 fırka. Hepsi cehennemde, biri kurtulacak. Kim? Humulledîne alâ mââne aleyhlyem ve Ben ve ashabımın yolunda gidenler. İşte ehl sünnet vel cemaat mezîm. Ki Selçuklulardan beri Türk milleti, Osmanlı ecdadımız, en çok eli i sünnet mezhebini müdafaa etmiş ve ona yardım etmiş ve dünyaya o mezebi neşretmiş ve o dışında dışındaki işte biliyorsunuz Yavuz Selim Hazretleri gibi şia mezebiyle harp etmiş kıymetli ecdadımız Allah kabirlerini nur eylesin. eli sünnetin müdafii en çok Türk milleti olmuştur. Elhamdülillah dünya üzerinde. Bundan sonra da inşallah Türk milletine büyük vazifeler düşmektedir. Türk milleti inşâAllah bu gibi pis fikir sahiplerine değer vermeyecektir, yer vermeyecektir. Medine körük gibidir, pisini tem atar, temizini bırakır inşâAllah. Yine Ehl-i Sünnet itikadı yeşerecektir. Ama biz bu mücadelede yolümüzü en tesirli şekilde, etkin bir şekilde oynamak zorundayız. Hepimiz, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize, etrafımıza bir sapık çıktı mı hemen ona et diye. Çünkü aksi takdirde helak oluruz. Millet onların fikirlerine sapıtır. Süleyman Ateş adam diyor ki, şimdi ben itibar görmüyorsam diyor, 5 20 sene sonra bütün benim kitaplarım geçerli olacak diyor. Bütün çoluğumuzun, çocuğumuzun imanına kastetmiştir bu adam. Allah muhafaza etsin. İnşallah batıl sönecek ama zaten pek tutunamadı. Bunun üzerine saldırıldı. Yani reddiyeler yapıldı. Ne diye? Sen ne diyorsun ya? Peygamber'e inanmak şart değil. Yavudur Hristiyan'da cennete gidecek. Ne demek istiyorsun? E bu ayeti söylüyorum, peki o ayette diyor ki Allah'a ahirete inanan diyor. Bugünkü Yahudilerin Allah'a inancı nasıdır? Uzayir Aleyhisselam Allah'ın oğludur demiyorlar. Bugün Hristiyanların Allah'a itikadı nasıldır? İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demiyorlar. Meryem anaya hanımıdır demiyorlar. E bunların Allah'a imanı var mı şimdi? O da yok. Ahirete imanları zaten sakat. Onu da bıraktık. Sadece Allah'a ahirete iman yeter mi? Amentü kaç esas? Altı esas. O ayette ikisi söylenmiş. Öbür ayette dördü öbür ayette altısı. Yani Kur'an birbirini ne yapar? Tasdik eder, tefsir eder, doğrular ve izah eder. Kur'an birbirini hiç zamanla, hiçbir zaman ne yapmaz? Tekzim etmez ve yalanlamaz. Zaten Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin en büyük alamet ne? olmaz onda. Çelişki olmaz, tenakuz olmaz, tezat olmaz. Ne bu? فَلَا el Kur'an ''Niçin Kur'an'ı ince düşünmüyorlar?'' فَلَوْكَانِ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ اللّٰهِ ''Eğer Kur'an Allah'tan değil de başkasından gelmiş olsaydı, haşa فَلَوَدَّدُوا فِي اِغْتِلٰى فَنْ O zaman onda ne bulurlar? Çelişkili sözler bulurlar. Ama Allah'tan geldiği için kıyamete kadar arasalar birbirini bozan bir söz bulamazlar. Böyle anlarlar ama inceleyince iş çıkar. Mesela bu halde iki şart, öbür ne diyor? küllün amene billahi ve melâiketihi ve kütübihil ve rüsûlihî amene rüsûlü kaç şart koydu? Allah'a imandan sonra melekleri koydu, kitapları da koyduk peygamberleri de koydu. Koymadım. Bu hadde ahireti koydu. Bak şartlar. Yani birbirini tesir ediyor, birbirini tasdik ediyor, birbirini tamamlıyor. Peygamberlere inanmam ne demek? Veya bir peygambere imkan nasıl, nasıl olur? Mesela sen Musa Aleyhisselamı inkar etsen Müslüman olabilir misin? İsa Hz. inkar etsen cehalete girebilir misin? Ne bu rıssan edip Allah? İnnâ al-ladin yekfuron bilâhi ve Rüşüle. Meyridun enferru bine Allah ve Rüşüle. Meykudun almin ve nektur bilbağu. O kimseler ki Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isterler. Nasıl kimine inanırız, kimine inanmayız derler. Ve bu arada bir yol edinmek isterler. Munaqeel mükkafiroğ ne hakkı? İşte onlar ne kadar biz Müslümanız deseler de gerçek kafirler. Kervinler diyor, bizim Peygamberimize inanmayan cehde girecek. Öyle mi? Ama mevlada buyuruyor ki, ah tedi halil kafirin ada ben Bazısına inanma izleyen kafirlere alçaltıcı azap hazırladık diyor. Nerede cennet? Bak cennete kim girecek? Peşini dinle. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُول۪ۜ O kullar ki Allah'a ve Rasullerine iman ettiler. وَالَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَا هَدِمْ مِنُونَ Hiçbirinin arasını da ayırmadılar. Bütün peygamberlere inandılar. مُلَاكَ سُوِّتُوا مُجُورَهُمْ İşte Allah onlara ücretlerini, sevaplarını ve icirlerini verecektir. Bu ayetleri bilmiyor mu mu? Biliyor, bile bile lades oluyor. Bütün bu ayetleri okumuyor. Millete duyurmuyor. Bu reddiyenin üzerine, evet, bir şey daha geldi. Diyormuş ki namaz farzlardan ibarettir. Sünnetleri Selçuklu ve Osmanlılar uydurmuştur. Ben kılmam diyormuş. Sen farzları da kılma boşuna. Farzları boşuna kılma sen. Evvela imanet ondan sonra kıl. Allah Allah. Selçuklu uydurabilir mi ya? Osmanlı uydurabilir mi ya? Bin senelik medeniyetimiz var, kültürümüz var. İslam'ı en iyi şekilde yaşayan milletimiz var. Bu nedir ya? Ne diyor ya? <gülüyor> Yazıktır ya ecdadımıza böyle iftira etmek. Sünnet uydurulur mu ya? Sünnet Resulullah'ın yoludur. Bunu kimse uydurma hakkı var. Resulullah bana iftira eden cehennemde yerini hazırlasın. Kim uydurabilir sünnet ya? Peygamberin yapmadığı bir şeyi kim yapabilir ya? Hem de din hususunda. Yetkili kimdir Haşa? Bu adam zaten hadislerin tümünü inkar ediyor. Hadislerin tamamını inkar ediyor. Sünnetleri inkar edip ettiği gibi diğer hadisleri de inkar ediyor. Halbuki Mevlana burası canlılara yanıt, yani el-hava inhu illa vahiyuha. Benim peygamberim kafadan keyfinden konuşmaz. Ne buyurursa Allah'ındır ona benden bildiriliyor. Buyuruyor Hüthi'cül Kur'an'e ömnel hikmeti Bana Kur'an verildi, iki de hadis verildi. Hadisler Kur'an'ın tefsiri tercümesidir. Eğer Peygamber Kur'an'ı açıklamasa Ebu Bekut Sıddık dahi anlamazdı. Araplıkla sökülmez bu iş. Eğer pe Peygamber lüzum olmasa, sünnet olmasa, hadis olmasa Allah Kur'an'ı ne yapardı? Kabe'nin damına indirirdi. Nasıl olsa Arap'sınız okuyun derdi. Niçin tercüman gönderdi? Hazreti Ömer Arap değil miydi, niçin gelip soruyordu ki bu ne demektir? Çünkü o vahiy dilidir, onu ancak Allah'ın elçisi anlar ve anlatabilirdi. Eğer hadisleri inkar edersen, dinin hepsi gider. Çünkü Kur'an'da namazı beş vakit demiyor. Kur'an'da yatsı dört rekat yazmıyor. Kur'an'da sabah iki rekat yazmıyor. Kur'an'da zekat kırkta bir şu kadar ölçü yazmıyor. Kur'an'da haccın farzı vacibi yazmıyor. Kur'an'da sadece, ee kıyım namaz kılın emrediyor. Etmül hatteylelülât elhatteylemrei tamamlayın emrediyor. Ah, düzce emrediyor. Ama tefsirini kime bırakıyor? Rasule bırakıyor. Meçhurat Rasulü Fakat Allah. Peygamber yolladım size. Ona itaat eden Allah'a itaat etmiştir buyuruyor. Lema ate akbur Rasulü suresi. Rasul ne verdiyse size onu alın. Çünkü benden veriyor size. Kafadan konuşmuyor size. Lema size bırakın. Evet. Vazgeçin. Yani onun haramı benim haramımdır Allah buyuruyor. Onun emri benim emrimdir. Madem peygambere itaat gerekmez. Yani sünnetler hüccet olmazsa. Niçin atıyor Allah'a ve atıyor Resul? Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin buyruluyor. O zaman sadece Allah'a itaat lazım. Bu zaten Kur'an'da Allah'ın kitabıydı. Resul'e itaatın yeri nerede kaldı? Sünnetlerde, hadislerde ona itaat emredilmiş. وَمَنْ تَوَلْنَا فَمَعْصِمْ لَا كَائِمْ sana itaattan dönene ben seni bekçi yollamadım diyor. Cehenneme kadar yolu var. Kim sana itaat etmezse, nereye giderse gitsin. Habibime uyun dost doğru yolu bulun. Bu kadar rahatlar var bunun. Nasıl olacak? Ya? Efendim kardeşlerim, şimdi bu Süleyman ateşe ne zamanki reddiyeler yazıldı ki sen nasıl peygamberlere inanmadan cehennete gidecek dedin? Evet. Bunun üzerine bu, tornistan yaptı. Belki fikrini düzeltmedi, ifadeyi yeni baskı yaptı tefsiri orada şöyle bir düzeltme yapmış. Düzeltmesi de heee eskisinden daha bozuk bir düzeltme. Nasıl düzeltme yapmış? Ben inanmayan girer demedim diyor. İnanmak şarttır ama uymak şart değil. O nasıl oluyor? Ben sevgilim. Aşağı. İnanmıyorum. O cennete giremezmiş ne demek inanmak? o da haktır dini haktır, rasuldür Allah'ın hak peygamberidir tamam ama ben ona uymuyorum ben Tevrat'tan amel edeceğim o cennete girermiş yani inanacakmış da uyması gerekmiyormuş şimdi görüyor musun? nereden nereye döndürüyor herif? lafı, buna ne cevap? onun da cevabı var Kur'an-ı Kerim'de hepsinin cevabı var Mevla Teala ne buyuruyor? esteydil allah hamdeli şahadtu kul eş Allah'ın abim benim rahmetim her şeyi kaplamıştır bu ayet şeytan bile ümitlenmiştir. Niçin ben de Allah'ın yarattığı eşyadan bir şeyim Allah'ın rahmeti beni de kaplamışsa ben de kurtulurum. Ama peşinden ayet devam etmiş o dünyadaki rahmetimden bahsediyorum çünkü dünyada kafir mümin ayırmıyorum, herkesi yediriyorum, içiriyorum. Şeytanı da yaşatıyor. Ama ahiretteki rahmetimi haramlardan sakınan, zekatlarını veren, bizim ayetlerimize inananlara yazacağım. Deyince şeytan kafayı eğmiş. Bütün e benim yoktur, takvam yoktur, benim ümidim kalmadı. Yahudi Hristiyanlar kafayı kaldırmış ne E bizim kitabımız var peygamberimiz var, imanımız var kendilerine göre. Herhalde biz bu rahmetten nasibimizi alınız ayet devam etti o Tevrat'ta ve İncil'de isimlerini, vasıflarını yazılı buldukları ahır zamanda gönderdiği Nebi Ümmi Muhammed Mustafa'ıma sallanacağım. Uyanlara rahmet edeceğim uyanlara şimdi dikkat et İman yetiyor mu? Yani inandın. Urimadan kurtulur musun? Kurtulamazsın. İtaat edeceksin. Dinine gireceksin. Ben senin dinine inanıyorum. Haktır ama ben senin dinine girmiyorum. Böyle şey mi Bak ayetin sonuna bak. O kimseler gibi ki, Habibi'me inandılar. Yetmedi. Saygı gösterdiler. Tamam. Ya o Hristiyanlardan da bizim peygambere saygılı olanlar olabilir. Yetmedi. Ona yardım ettiler, yani onun dinine. Bugün duyuyorum öyle adam Yahudi Hristiyanlardan, cami yaptıran da var. Kurslara yardım eden de duyuyorum yani, var. Yetmedi, bir insan trilyon verse yardıma. İman etmedikten sonra hayrını görür mü? göremez. Son şarta dikkat edin, o peygamberimle beraber indirilen nura uydular. Peygamberle beraber indirilen nur ne? Kur'an. Ona ne oldular? İttebev, tabi oldular. O Kur'an'a uydular. İşte ancak onlar velah buldular. Tamam. Ondan sonra buna en açık söylenecek söz şudur. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sadece Araplara mı gönderildi yoksa Araplarla, Acemiyle bütün insanlığa mı gönderildi? Ona, ateşe bunu soracağız. Ne diyecek? Gerçeği gerçeği sade Araplara gönderildi ne olur? Kafir olur. Bugün Kur'an-ı Kerim'de geçtiğiyle "Beni artınnakeylinde kaf ve tellin nas" seni bütün insanlara girdi. Yine bu hac yolculuğunun sonunda hadislerinde "O ne" Yeah, yeah. Teşekkür Allah Azze ve Azze. Teşekkür Allah Azze ve Azze. Teşekkür Allah Azze ve Azze. Teşekkür Allah Azze ve Azze. Teşekkür Allah Azze ve Allah Azze ve Azze. Teşekkür Allah Azze ve Allah Azze Allah Azze ve ve onun nebi yirmi gönderdi ahır zamanla süne inanın ki hidayet erin diyor. Peki gerçekten evet Peygamber bütün insanlara Yahudilere de gönderilmiş Hristiyanlara da gönderilmemiş gönderilmiş Yahudi Hristiyanlarda onun davetine efendim, bulmak zorunda değil midirler? Mi? Peki uydular uymadılar mı olmadılar mı olmadılar? Peki sen nasıl diyorsun ki bu Peygamber? bir ümmete gönderilmiş. Yani Rasulullah Efendimiz, Yahudi Hristiyanların ümmetine de gönderilmiş mi? Gönderilmiş. Bunu kabul ettiğin. Peki onlara uymuş mu? Uymamış. Peki, uymadığı zaman da cennete nasıl giriyor? Vema ab selamir rasul illa li utaa biznillah. Hangi rasulü gönderdiysem diyor mutlaka itaat olunsun diye gönderildim. İnanmak değil, itaat olunsun diye gönderildim. Yahudi Hristiyan benim peygamberime haktır dese, gerçektir dese, Doğrudur dese neye yarar? İtaat olunmak için gönderildi peygamber ona. Saygı göster de geç değil, ittima edecek. Dinine girecek ve itaat edecek. Emrine boyun eğecek. Teslim olacak. Olmadıysa sen dersen ki bu yine de cennete gider. Peygamber buna geldi, bu da ona itaat etmedi ama yine de cennete gider. Ne oldun sen o zaman? Küllün ağır oldun ya. Peygamber'e itaat etmeyen gidecek cennete. La havle ve la kuvvete illa billah. Efendim, kardeşlerim, bu konuşmaların yeri zamanı gelir inşallah, çok insanların itikadını düzeltmeye bu lafların vesile olacak. Biz ölürüz, fani zaman arkadan bu konuşmalar yerlerine ulaşacak. Onun için Müslümanlar, size diyorum ki, ''Belgûr, burada durdurduklarınızı dururun.'' Çünkü, bakın buradaki bu sohbetler yayınlanıyor. Belki 15 gün içinde 15 kere yayınlanıyor bunların size bir faydası olur. Neden herkes buraya gelemezse onlara mutlaka şunu dinle. Demek lazım. Bütün İzmit ve havalisi bu civardaki Adapazarı dahil. Herkes dinlemesi lazım. Herkes buraya gelemeyebilir. Mutlaka dinlemesi. Bunlar iman meselesidir. Bunları bilmezse saptıranlar çıkacak. Ya, milletin itikadını bozma hedefleyenler çıkacak. Evlat ben niye için Peygamber gönderdim, ben niye Kur'an gönderdim? O dinliği, o seriha dinliği, o Muhammed dinliği, bütün dinlerin düğüne haline gönderdim. Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur.